bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemale mübazene ve intizam ile baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucizeyi kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre umum o ceseddeki zerrelere hem hakimi mutlak, hem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 O hatsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması, bilbedahe ve biz zarure iktiza ediyor ki, o kasede bulunan toprakta manen Avrupa’ kadar manevi ve küçük mikyasta matbaaları ve fabrikaları bulunsun. Ta ki, bu kadar hayattar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları dokuyabilsin. İşte tabii iğünların fikri küfrileri ne derece daireyi akıldan hariç saptığını kıyas et. Ve tabiatı mucid zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar mütefennin ve akıllıyız diye dava ettikleri halde akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi kendilerine meslek ittiaz ettiklerini gör, gül ve tükür. Eğer desen Mevcudat, tabiata isnat edilse, böyle acip muhaller olur. İmtina derecesinde müşkilat olur. Acaba zatı eha Ehad-ı verildiği vakit, o müşkilat nasıl kalkıyor? Ve o subetli imtina, o suhuletli vücuba nasıl inkılap eder? El-Cevap Birinci muhalde, nasıl ki güneşin cilve-i in'ikası, kemal-i suhuletle külfetsiz en küçük zerrecik camdan tut, ta en büyük bir denizin yüzüne kadar feyzini ve tesirini misali güneşciklerle gayet kolaylıkla gösterdikleri halde eğer güneşten nispeti kesilse o vakit her bir zerrecikte tabiiy ve bizzat bir güneşin harici vücudu imtina derecesinde bir suubetle olabilmesi kabul edilmek lazım gelir. Öyle de her bir mevcut doğrudan doğruya zatı aha dosamede verilse Vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ile ve bir intisap ve cilve ile her bir mevcuda lazım her bir şey ona yetiştirilebilir. Eğer o intisap kesilse ve o memuriyet başıbozukluğa dönse ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa, o vakit imtina derecesinde yüz bin müşkilat ve sûbetle sinek gibi bir zîh hayatın kainatın küçük bir fihristesi olan gayet harika makineî vücudunu icat eden içindeki kör tabiatın kainata halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil, belki binler muhaldir. Elhasıl, nasıl ki zatı vacibül vücudun şerik ve naziri mümteni ve muhaldir. Öyle de rububiyetinde ve icadı eşyada başkalarının müdahalesi şerik-i zati gibi mümteni ve muhaldir. Amma ikinci muhaldeki müşkilat ise müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi eğer bütün eşya vahidi ehade verilse bütün eşya bir tek şey gibi suhûletli ve kolay olur. Eğer esbaba ve tabiata verilse bir tek şey umum eşya kadar müşkilatlı olduğu müteaddit ve kat'î bürhanlarla ispat edilmiş. Bir bürhanın hülasası şudur ki, nasıl ki bir adam, bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse, o memur ve o asker, o intisap kuvvetiyle yüz bin defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder.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 o memuriyet cihetiyle Firavun'un sarayını harap ediyor, sinek o intisab ile Nemrud'u gebertiyor ve o intisab ile buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği, koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Haşiye, evet, eğer intisab olsa, o çekirdek, kaderi ilahiden bir emir alır, o harika işlere mazhar olur. Eğer o intisab kesilse, o çekirdeğin hilkati, Koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktiza eder. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının bütün azaları ve cihazatı ile o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç kudretle haricde tezahür eder cismani çam ağacı olur. Eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşıma mecburdur. O vakit, o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephanı adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri, bu vaziyette ondan istenilse, elbette bileğinde bir ordu kuvvetini, ve belinde bir padişahın cihazatı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki güldürmek için acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Enhasıl vacibül vücuda her mevcudu vermek vücut derecesinde bir suhuleti var ve tabiata icat ciyetinde vermek imtina derecesinde müşkil ve harici daire-i akliyedir.